Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bu baş bu hakkında or general başbu hakkında suç yargılama suç duyurusu yapılması siyasi açıklamaları nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması duyurusundan bir biraz bahsedelim. Beş yıla kadar. Bir aydan 5. Bir aydan 5 yıla, yıla kadar evet. Geniş bir şey geniş bir yelpaze. Eee Askeri ceza kanunu 1930 yılında e, ihtas edildi e, ve e, 2000 yılında e, kısmi bir e, değişikliğe e, tabi kaldı. Dolayısıyla 1930'da ihtas edilmesi önemli bu askeri ceza kanunu biliyorsunuz e, Cumhuriyet'in e, ilk döneminde e, yeni devleti kuran e, güçler başta Mustafa Kemal olmak üzere e, Türkiye'deki e, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşündeki önemli amillerden bir tanesinin e, e, askerlerin, subayların çok fazla siyasete e, karışmış olmaları olduğuna inanıyorlardı. E, bu, bu biraz da aynı zamanda Mustafa Kemal ve çevresinin kendilerine karşı muhalif olabilecek askerleri, subayları e, etkisiz kılma... E, çabasıydı ama diğer taraftan da gerçekten e, bir e, subayların e, ordunun e, siyasete müdahil olmaması, aktör olmaması konusunda e, çok titizdiler. E, 1930'da e, bu yasa hazırlandığında, askeri ceza yasası hazırlandığında e, burada e, orijinalinin böyle olduğunu e, tahmin ettiğim fakat bu e, ...daha sonra Türkçeleştir Türkçesinin daha e, sadeleştirildiğini tahmin ettiğim bir e, hüküm var. 140 şu andaki haliyle 148. madde. Bu e, siyasi faaliyette bulunanlar başlığını taşıyan bir madde. Ve burada da e, kısatarak söylersem şöyle bir e, hüküm var. E, siyasi amaçla nutuk söyleyen, demeç veren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar... Tel, evet. ...telkin de var yani... ...evet, evet... ...nutuk, siyasi amaçla nutuk... Ee, ...siyasi amaçla nutuk söyleyen... ...şu anda çok fazla yok... ...subayların arasında... Ee, ...demeç veren... ...siyasi amaçla demeç veren... ...biraz var... Yazı yazan çok fazla yok. Emekli generaller genellikle yazı yazar. Ama eğer ee, interneti saymıyorsak tabii internet üzerinde yazılan yazılar da çok var. Genel yani kurmay bildirileri, e, olarak, bildirileri var. olarak var, evet. Ee, veya telkinde <gülüyor> bulunanlar. O da genel bildirisi olduğu için e, kişi değil kurum imzalı oluyor genellikle. Evet. Şahıs olmuyor. Veya telkinde bulunanlar, şimdi burada telkinde bulunma fiilinin işlendiğini söyleyebiliriz İlker Başbuğ'un konuşmasında. Ve fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde diyor yasa bir aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Seferberlik halinde bu iki misline çıkartılacağı daha sonra belirtiliyor. Bu çerçevede suç duyurusu yapıldı dün. Suç duyurusu e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapıldı. Başsavcılık suç duyurusunu kabul etti. Fakat tabii ki bir yetkisi olmadığı için de bunu e, askeri e, savcılığa havale edeceği e, şerhini düşerek kabul etti. E, şimdi askeri savcılığın e, <gülüyor> yapa, ne yapacağını e, göreceğiz. Büyük ihtimalle görevsizlik kararı verecektir. Şimdi burada 2-3 nokta var Birincisi Bu bir ilk değil 2007 Nisan'ındaki Biraz evvel senin ima ettiğin Ömer'in ima ettiği evet. O internet ortamındaki Yazıdan Galiba onu ima evet, yani 2007... Aklımda o vardı Evet, 2007 Nisan'ın sonunda 28 Nisan veya 27 Nisan'da yanılmıyorsam, 27, 27 Nisan. Nisan'da e, gece yarısı Genelkurmay Başkanı'nın internet sitesine e, bir bildirim e, konmuştu ve e, bu bildiri de Türkiye siyasetine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve yargıya e, müdahale e, edilmişti. E, bunun ardından 11 Mayıs'ta Çağdaş Hukukçular Derneği e, İzmir Şubesi, ee, bu e, internet bildirisinin genelkurmay internet bildirisinin e, askerlerin e, pardon anayasayı ihlale teşebbüs e, suçuna e, yakın bir suç oluşturduğunu e, ve e, genelkurmay başkanı o dönem genelkurmay başkanı o genel büyük yanış, büyük yan, Pardon, Yaşar Büyükkanıt'ın evet. bir suç işlediğini, askeri ceza yasasına göre suç işlediğini, aynı zamanda ceza yasasına göre suç işlediğini ve bunun için adli işlem yapılmasını talep eden bir dilekçeyle Ankara Cumhuriyet Başkanı'na başvurmuştu ve onun sonra bir sunucu alınmadı. Ama... Bu daha önce Çağdaş Kulukçular Derneği İzmir Şubesi'nin yaptığı bir girişim. 27 Nisan 2007 e, İ-Muhtırası'na, E-Muhtıra'ya e, e, e, e karşı yapılmış bir girişim. Burada e, Ben bu noktada e, bir şey sorabilir miyim? Buyur. Deminki şeyi geliştirmek adına. Yani şimdi... Bu 27 Nisan Ev Muhtıra diye adlandırılan işte Genel Kurmay e, internet sitesinde yayınlanan bildiride siyasete müdahale vardı ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de e, müracaatı vardı. Fakat daha sonra e, Yaşar Büyük Anıt e, emekli olduktan sonra verdiği basına verdiği bir demecşte bunun bizzat kendisinin oturup tek başına kaleme aldığını da söylemişti o durumda. Ben e, hukukçu değilim tam ama <gülüyor> Onun içinde tam bilemiyorum ama e, hukukçuları tekrar sormamız gerekmiyor mu? O zaman bunu üstlendiğine göre kendisinin hakkında tekrardan bu 27 Nisan E-Muhtırası diye adlandırılan şey hakkında bir müracaatta bulunamaz mı? Hmm. Gene siyasete, siyasi faaliyette bulunanlar başlıklı. Bu, yazı yazan hatta bu sitar evet, kurumları. Yazı yazan Evet. Şu iki, olabilir fakat e, ikinci bir mevzu var o da e, Türkiye'de e, Genelkurmay Başkanı'nın e, hukuki sorum, sorunu ko, konumu hmm. bunu Ümit Kardeş e, emekli e, hakim albaydır kendisi e, Ümit Kardeş epeyden beri e, dile getirmişti dert etmişti 2-3 yıldan beri söyler evet. çeşitli vesilelerle hatırlayacaksınız Ümit Kardeş söylediği ve dikkatimizi çektiği bir nokta Genelkurmay Başkanı'nın askeri ceza yasası e, ve e, muhakeme usulüne göre e, davranıldığında Genelkurmay Başkanı'nın başkanı hakkında e, e, soruşturma açacak yetkili kişi askeri başsavcılık. E, fakat askeri savcılığı atayan kişi Genelkurmay Başkanı ve onun sicil amiri. Diğer taraftan askeri savcılığın genelkurmay başkanı hakkında soruşturma açması için genelkurmay başkanından izin alması gerekiyor. En yüksek amir o olduğu için onun üstünde bir amir yok. Bu durumda genelkurmay başkanının bir yargı, fiili yargı dokunulmazlığı var ve bunun çözülmesi gerektiğini Ümit Kardeş epeyden beri söylerdi. Burada bu durumla karşı karşıyayız şu aşamada. Yani askeri savcılığın da yapacağı çok fazla bir şey olduğu kanaatinde değilim doğrusu. Evet, kendisinin ee, iznine tabi. Evet soruşturma açması kendisinin iznine tabi. Kendisi izin verir mi vermez mi bilmiyorum. Savcılık izin için talepte de bulunmayabilir tabii. Kendi yetkisini kullanarak soruşturmaya gerek yoktur der ve dosyayı kapatabilir de. Burada yani Bu ikinci e, konu da gündeme bu vesileyle bir kere daha geliyor. E, bu askeri yargının e, en e, alt kademeden en üst kademeye kadar e, bütünlüğüyle e, sivil yargıdan özerk olması. Yani hem askeri e, yüksek idare mahkemesi yani askeri danıştay hem askeri yargıtayın e, ...olmasıyla birlikte bu dünyada e, benim bildiğim kadarıyla olmayan bir örnek veya varsa birkaç tane istisna vardır... ...bütün e, idari ve e, e, diğer e, hukuk e, yargısının bütünüyle bağımsız, e, özerk olması, ayrı olması. E, ve bu biliyorsunuz 1960'dan sonra e, tesis edilen, adım adım tesis edilen bir özelleşme e, süreciydi... Ee, bunun en e, ileri aşamasındayız e, şu aşamada. Bir tek son e, değişikliklerle askeri yargıdan, e, sivillerin askeri yargıda e, e, muhakeme edilmelerine son verildi. Biliyorsunuz e, yapılan e, yeni değişikliklerle geçtiğimiz e, yakın dönemde. Evet. Bir tek <gülüyor> buna son verildi ama e, askeri kişilerin sivil mahkemelerde yargılanması... Olanak sağlayacak e, Adımlar şu anda Çok atılmış değil sadece e, Askeri kişilerin Açık suç işlemeleri halinde Askerlikle ilgisi olmayan açık suç işlemeleri halinde Ergenekon davasında e, Yapılan yargılamalar var Onlar askeri olmakla beraber Sivil mahkemede yargılanan e, Subaylar var <gülüyor> e, Dolayısıyla burada iki Amaç var. Birincisi Genelkurmay Başkanı'nın bu tür e, konularda e, telkin edici işte yok televizyonları dinlemeyin. Kenan Evren'i hatırlatıyor biraz hatırlayabilirsiniz. E, evet. evet. e, televizyonları dinlemeyin. Oradaki şimdi bu doğru da bir şey olabilir. Yanlış olmayabilir. Belki televizyonlara dinlememek Türkiye Türkiye halkının e, e, sağlığını... akıl sağlığı açısından evet. e, iyi bir şeydir de. İnanıyorum da buna. Ama bunu Genelkurmay Başkanı'nın yani doğru söylemesi veya yanlış söylemesi değil, bu tür telkinlerde bulun, bulunmaması gerekir. Siyasi veyahut e, kültürel dil konusunda, e, sağlık konusunda e, veyahut e, dediğim gibi kültür alanında, e, siyasi konularda, açılım e, Kürt sorununda açılım olsun mu olmasın mı veyahut e, tabii ki Kıbrıs konusunda, ee, Ermenistan'la ilişkiler konusunda ileride olabilir. Bu konularda Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elbette e, stratejik konularda, Türkiye güvenliğini ilgilendiren konularda bir fikri olabilir. Bir değerlendirmesi olması da gerekir. Fakat bunları halka doğrudan bir e, siyasetçi gibi veya bir sıradan vatandaş gibi e, doğrudan hitap ederek etkileme teşebbüsünde bulunması yetkisini aşmaktır diyebiliriz demeliyiz. Evet bu noktada bu bir şey evet bu noktada belki Şunu de bakayım. şey pardon şeyi de hatırlatalım istersen ne demişti bayramda Güneydoğu'da Mardin'de şöyle bir şey söylemişti dinlemeyenler ve izlememiş olanlar için söylüyorum. Evet. Bu özellikle bu bölgedeki insanlarımız yani Güneydoğu'yu kastediyor orgene baş bu vatandaşlarımız Doğu Anadolu dahil olmak üzere ağlardan çekti. Bu sosyolojik bir saptama herhalde. De, temel sorunlarından sorunlardan bir tanesi de bu halkımızı siyaset ağlarından, terör ağlarından kurtarılmasıdır. Ve işte orada de, diyor bana komutanım ne oluyor diye soruluyor. Ciddiye almayın, açık oturumları dinlemeyin, seyretmeyin şu televizyonları diyorum. Kürtçe eğitim diye bir sorun var mı? Ben olduğu kanaatinde değilim. Ana dil anneden babaya öğrenilir. Ana babaya Kürtçe öğretme diyen mi var diye de biraz retorik bir ana dil meselesini çok... Derin Ki, bir kavramış. diyen var dedi diye hatırlıyorum ben. Ben okuduğumda Ayrıca daha Diyan çok Orasta da takıldım. Evet, 1981 veya 82 yılındaydı değil mi? Kürtçe konuşulmasını evet. sokakta bile Kürtçe konuşulmasını yasaklayan bir yasa. Ben evet. o zamanları pek iyi hatırlamıyorum ama benim hatırladığım 94, 95, 96 gibi çok yakın yıllarda da tamam yasak değildi ama gayet gayet yasaktı fiili olarak. Ya Diyarbakır Cezaevinde de çok acıklı şeyler hatırlatılıyor son zamanlarda dile de getirildi mesela. Annesi ziyaretine geliyor içerideki oğlunun ve kendisi hiç tek kelime Türkçe bilmediği için sadece nasılsın öğretiyorlar. Ve 5 dakikalık ziyaret süresince sadece nasılsın diye Türkçe sorabiliyor. Yani böyle trajedilerde yaşanmış bir durum. baş bu şöyle bir şey diyebilir. Tamam bunlar geçmişte olmuştur ama şimdi var mı ee diye sorabilir. Çünkü geçmişteki varlığı da... İyi kötü hani e, Türkiye'de Silahlı Kuvvetlerle de bağlantısız olmayan Bir süreçte özellikle Tabii. 80 darbesini Falan da hesaba katarsak Diyelim ki böyle bir şeyi kabul etti Geçmişte olduğunu şimdi var mı diye sorabilir Şimdi var olup olmaması da e, İlker Başbuğ Sorun e, doğru veya Yanlış söylemesinin ötesinde olması lazım Yani doğru söylediği zaman da e, Burada aynı tepki Göstermemiz lazım Onun e, görev alanının Dışında ve yasak olan bir alana giriyor. Türkiye Başbığı'nın görev alanı Türkiye'de güvenlik konularında. O da kalkıp halkı endişeye gark edecek. Halkı bu konularda aktör olarak görüp doğrudan onunla temas kuracak konular olmadığı için de, ilk onu biraz evvel onu söylemek istiyordum. Hı hı. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Genelkurmay Başkanlığı'nın hiyerarşi içinde elbette ilgili gördüğü konularda görüşlerini, önerilerini ileteceği merciler var. Hiç konuşmasınlar, hiçbir şey yapmasınlar. Sadece e, bir teşvik nizam e, üzerine çalışsınlar e, demiyorum ama e, Başbakan var. Milli Güvenlik Konseyi var. Ve buralarda ...siyasi yetkililere görüşlerini, önerilerini, endişelerini e, aktarmakla yükümlüler zaten. Dolayısıyla burada önemli olan e, halkı e, yönlendirme amaçlı siyasi, e, iktisadi, e, kültürel e, alanlarda e, görüş beyan etmesi şöyle yapın böyle yapmayın... İşte hükümetin dediğine inanın inanmayın. Gerçi öyle bir şey açıkça söylemiyor ama e, dolaylı olarak bunları da zaman zaman söyleyebiliyorlar. ve e, e, sorun Bir de tabii, e, şöyle bir şey var. Biz e, Türkiye'de alıştığımız için içine doğduk. Ya ne var konuşsa denebilir. Bu kadar yıldır konuşuyor ne olur. E, askerler konuşsa ne olur denebilir. E, ne olduğunu biliyoruz. E, sonuçta e, siyasi e, alanın sürekli daralmasına yol açan bir şey. Nasıl Silahlı kuvvetler e, sivil siyaset yapamazsa silahlı kuvvetlerin e, arkasında omuzunda e, silah olan kişinin konuşmasıyla omuzunda silah olmayan kişinin konuşması eş değildir. Eğer siyaset sivil alanın silahsız alanın e, işi ise o zaman e, burada e, resmi olarak e, silahlı yani e, kanunların kendisine verdiği silahlı Güç elinde bulundurma tekerini sahip kişiler de olsa Veyahut başkaları da olsa Burada silahlı güçlerin siyaset alanında bulunmamaları bir temel ilkedir Siyasetin demokratik, askeri, yani çok geniş bir demokrasiden bahsetmiyorum askeri demokrasi koşullarında gerçekleşebilmesi için Ayrıca da bu şöyle bir şey de söylenebilir 1960 ihtilal e, darbesinden sonra ihtilal diyoruz bizde. E, 1960 e, darbesinden sonra e, Türk Silahlı Kuvvetlerin İçişlet Kanunu'nda e, bir e, getirilen bir e, maddede, biliyorsunuz e, bu 30 meşhur meşhum diyelim hatta 35. maddede e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görevi e, verildiğinden hareketle. Darbelerin Gerekçesi oluşturdu bu, bu, bu söz Ama o da bir darbeden çıktı 1960-27 evet. Mayıs Darbesinin bir sonucuydu zaten Aynen yani bir darbe hukukudur oradaki Bir darbe yetkisinin sürelleştirilmesidir Yani sürekli darbe rejimi Olarak adlandıracağımız Bir siyasi rejimin Kilit taşlarından Bir tanesidir bu 35. madde Ama bu 35. madde askeri ceza yasasıyla da doğrudan e, o askeri cezayesin biraz evvel bahsettiğim e, hükmüyle de doğrudan çelişkili. Yani aslında e, biraz değişsek e, bir iki yasa arasında ciddi bir e, hukuki çelişki var. Biri 1930'da gelmiş bir yasa. Biri 1961 olması lazım. Evet. Ee, yani biri Atatürk'ün döneminde konmuş bir yasa ve onu aslında onunla tenakuza düşen 1961'de gelen evet. koruma ve kollama görevi onunla çelişen bir madde geliyor. Evet. Çok ilginç. Ee, bakalım önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani Başbakan'ın ee, önünde bitme ihtimali e, Çok büyük bu e, Müracaatın çünkü e, Başbakan atadığı için Genelkurmay başkanını Sonuçta e, başbakanın Bu da hukukçular tarafından e, Tartışmalı bir konu Belki başbakanın idari soruşturma açma yetkisi vardır Veya yoktur Kullanır kullanmaz bilmiyoruz bunları ama e, Burada bir ciddi e, Sorun var Evet yani burada Şeyde önemli. Madem yargı kendi kendine harekete geçmiyor demiş imzacılardan, başvuranlardan Mithat Sancar da. O zaman biz de suç duyurusunda bulunuyoruz. Ben hukukçuyum. Öğrencilere hukuk öğreten biri olarak bu konuda sessiz kalmayı vicdanım kabul etmiyor. Benim suç duyurusunda bulunma gerekeceğim bu. Yani Türkiye'nin gerçeği bu. Ordu siyasetin üzerindedir, içindedir deniyor. Bu açıklamalarla da durum ...meşrulaştırılmaya çalışıyor. Böyle bir anlayış olamaz demiş. Nitekim 1960 darbesini de darbe saymayan o özgürlükçü bir hareketti diyen de bir anlayış var. Onun bütün darbelerin temelini, ilkini ve bence kökündekini oluşturan 60 darbesini de... ...bu tabii, şekilde meşrulaştırma tabii. şeyi var tabii, yani. Tabii tabii. En zaten en vahimidir bu. Darbeyi toplum nezdinde, e, kamuoyu nezdinde toplumsal kanaatte meşrulaştırmak evet. en vahimidir ve bizdeki en yaygın e, inançlardan bir tanesidir ve bu ta 1908'den itibaren 1912 Babali baskını e, 12 mi 13 mü? 12. Bir ben i̇yi, hatırlıyorum. iyi hatırlamıyorum vallahi <gülüyor> Şimdi bir anda ben de bir kusura bakmasın içlerimiz. <gülüyor> Ee, bir şaşkınlık oldu. Ee, Babali baskınından e, 1960 darbesi, ondan önceki darbe teşebbüsleri, e, 1971, 1980, 28 Şubat e, böyle çeşitli biçimlerde başarısız e, bir e, daha... E, Hafif daha yumuşak Daha e, etkisiz bir darbe Ama etkisiz dediğiniz siyaseti gene belirledi Bu E-Muhtıra 27 Nisan E-Muhtıra evet. Siyaseti belirlendi nasıl belirledi Gene e, Cumhurbaşkanı Seçimlerini ertelettirdi e, Anayasa Mahkemesi'nin kararını Büyük ölçüde e, Etkili oldu ve erken seçime yol açtı yani Bundan daha fazla daha, siyaset belirlenmek evet. nasıl olabilir Doğrusu Evet yani bu Başvuranlar arasında da Baskın Oran, Ufuk Uras, Sen Aydın Engin, Oya Baydar, Sezgin Tanrı Kulu, Mithat Sancar ve Cengiz Algan var. Mebusen de olması lazım Tekay'ın. Mebuse Tekay'ı ha, yazmamışlar. Evet. Mebuse Tekay'ın tekayı de olması lazım. Evet. Böyle. Şimdi vaktimiz varsa iki küçük konuya değinmek istiyorum. Bir tanemizin Almanya seçimleri demiştik ama Almanya seçimleri üzerine siz yeteri kadar detaylı bilgi verdiniz. Dikkat çekmeyen iki küçük şey var. Güney Amerika'yı da biraz bu haber izleme takipçiliğine devam etmek için dikkat, sık sık gündeme aldığımız Venezuela, Honduras, Brezilya'da neler oluyor izlemeye evet. çalışıyoruz. Evet iki iyi şey bir tane de kötü e, gelişmeden bahsedeyim. Bir tanesi e, bu e, 7 e, Güney Amerika, Latin Amerika ülkesinin e, uluslararası para e, fonuna e, IMF'ye alternatif olmak amacıyla e, yapmaya çalıştıkları 2007'den beri kurmaya çalıştıkları Güney Bankası e, kurulmuş. Venezuela'da e, 13-20 e, milyar dolarlık bir e, Sermayeyle e, Venezuela, Brezilya, Bolivya, Ekvator, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ın katılımıyla bir alternatif e, banka e, kurulmuş. Bu bankanın 3 e, e, e, büyük e, finansörü var. E, Arjantin, Brezilya ve Venezuela. E, bu diğer 4 küçükten daha fazla tabi bankayı e, sermayesine katılacaklar. Bankanın genel merkezi Venezuela'da Karakas'ta olacak. Ama diğer taraftan Böneseres ve Bolivya'da birer ilk başta şubesi açılacak. Bankayı uluslararası para fonuna alternatif olarak tasarlıyorlar. Ama bankanın faaliyet amaçlarına baktığımda, Kısa vadeli IMF'nin verdiği türden kısa vadeli e, krediler yerine Daha çok Dünya Bankası türü uzun vadeli kredilerin e, amaçlandığını Yatırım kredilerinin amaçlandığını e, görür gibi oldum Ama e, tam detaylı da çok detaylı baktığımı söyleyemem e, Ama her durumda e, böyle bir e, bankanın oluşması ee, Güney Amerika'da e, bu e, uluslararası para fonunun tekiğini kırma çabalarında dünyada atılmış önemli küçük bir adım olarak e, tanımlayabiliriz. E, Şili de gözlemci olarak şimdilik katılmayı e, talep etmiş. Evet, bu ilginç bir gelişme doğrusu. Evet, yani olumlu bazı şeyler de oluyor. <gülüyor> Bunun <gülüyor> evet. yanında ikinci olumlu şey e, pek Türkiye'de basına yansımadı. E, gene. E, ee, Güney Amerika'da, e, Venezuela'da e, Afrika, e, Amerika e, zirvesi yapıldı. Bu daha çok Latin Amerika zirvesiydi, Güney Amerika zirvesiydi. Afrika'dan e, 20'ye yakın ülkenin ve Güney Amerika e, ülkelerinin liderlerinin katıldığı zirvede Afrika ile Güney Amerika'nın arasındaki doğrudan ilişkilerin, iktisadi, ticari, e, iktisadi, mali ve... E, siyasi ilişkilerin geliştirilmesi e, amaçlandı. Bu, e, bu da önemli. Çünkü Güney ülkelerinin kendi ağırlarında doğrudan ilişkiler e, kurarak, e, Kuzey ülkelerinin ilişki tekelini, e, uluslararası ilişkilerdeki ilişki tekelini, uluslararası kuruluşlardaki tekellerini kırmaya çabaları e, yıllardan beri söylenen e, bir e, dilektir, dile getirilen bir dilektir. Ama bu maalesef e, çok fazla... E, gerçekleşememişti. Daha çok bölgesel işbirlikleri işte Güney, e, Güney Amerika Birliği veyahut e, Güneyduğu Asya Birlikleri gibi şimdi kıtalar arası bu tür birliklerin yeniden kurulmaya çalışması e, teşebbüsü var. E, Nereceye kadar e, ilerler bilmiyoruz ama hiç olmazsa küçük bir adım atılmış olması bile e, önemli. Üçüncü kötü bu sefer haber e, o, Honduras'ta olanlar e, Honduras'ta biliyorsunuz e, garip bir darbeyle e, ülke dışına sürülen e, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde e, ülkeye girdi ülkesine döndü evet, Ve onu Brezilya... takip, ben, takip etmeye çalışıyoruz evet. evet Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınmıştı yanındaki 60 kişiyle beraber e, Honduras'ın e, yönetime el koyan e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı e, Üç ay oldu böyle bu, bu dev, darbeden sonra e, üzerinden üç ay geçti. Dünden itibaren e, fiili sıkı yönetim ilan etmiş. Hatta e, sıkı yönetimin ötesine giderek bir sokağa çıkma, fiili sokağa çıkma yasağı da benzer bir durum e, söz konusu. E, 45 gün boyunca e, ayaklanmaya çalışıyor. E, Çağrıda bulunan e, basın kuruluşlarını 45 gün boyunca e, bir karar da sadece Cumhurbaşkanı kararıyla kapatma yetkisi veren e, bir e, olağanüstü, e, kararname olağanüstü kararname imza evet. Olağanüstü üstü kararname inanmış pazar günü ve e, bir dizi e, bir dizi çatışma e, Brezilya Büyükelçinin etrafında Sürüp gitmekte hatta bir Genç kızın atılan Boğucu gazlardan dolayı Öldüğü söyleniyor İsmi de veriliyor öldüğü söylenirken Öldüğü kesin evet. bir kişinin Brezilya elçiliği Abluka altında Ve dünya ülkeleri de Honduras'tan Bazıları Büyükelçilerini Çekmeye başlamışlar çünkü sınırda Ülkeye geri dönmek isteyen e, diplomatların bir kısmı sınırda tutuklanmış ve bir kısmı e, sınırdan e, geri döndürülmüş durumda. E, dolayısıyla şu anda Honduras'ta çok gergin bir durum var ve Honduras yönetimi sıkışmış durumda. Çünkü artık Cumhurbaşkanı ülke dışında değil, ülke içinde, Brezilya'da için. ve Brezi Brezilya... E, Büyükelçiliğinde yeni cumhurbaşkanı Brezilya'ya da bir ultimaton vermiş. Yani önümüzdeki günlerde bunu çözmezseniz Brezilya elçiliğinin diplomatik statüsüne son verir. Ne yaparsınız son verip bilmiyoruz onu da bilmiyorlar. Ama e, girip ben... Basıp, <gülüyor> girip e... basıp böyle bir şey yapmayacağız ama son vereceğiz demiş. Ve Honduras'taki durum hakikaten çok paradoksal çünkü hemen hemen bu bu darbeyi destekleyen bir dış güç yok, yok. bildiğim kadarıyla. Biz de bir müsaadenle acar muhabirlik yapıp buna ilaveten bir parçacık daha iyi son iki haberi de ben vereyim. Yani olağanüstü kararname ile işte Radyo Globo diye bir şeyi kapatıyor bir radyoyu. Evet. Bir de şey, Channel 36 diye daha yayına bile geçmemiş. Test yayını yapan bir televizyon kanalını da kapatmış. Ve dediğin gibi Brezilya'da belki de tarihte hiç görülmemiş bir şey veriyor. <gülüyor> Ultimatum elçiğini. Fakat geri bastığına dair bir haber var bu sabah. El Cezire'de. Halktan da biraz özür dilemiş. <gülüyor> ne demek bu bilmiyorum. Roberto Mikeletti ve Hemen kaldıracağım demiş olağanüstü hali 28 Haziran darbesinin ve üstelik de Brezilya elçiliğine de öyle saldırma falan olmaz. Hatta evet. kucaklıyorum Brezilya'nın başkanını demiş. <gülüyor> Allah Allah Allah. Yani böyle Fakat de... şöyle küçük bir haber var. Bu başkentin etrafı Abluka'da altında Başkent Abluka altında. Fakat bu abluku delerek başkente yavaş yavaş köylülerin girdiği söylentisi var. Evet onu Devrik, da görüyorum. Tebrik Cumhurbaşkanı'nı desteklemek ve ayaklanma veya en azından evet. gösterilerde gösterilere katılmak amacıyla. Bir de teknolojiyle ilgili son derece ilginç bir şey olmuş onu gördüm mü bilmiyorum. Manuel Zelaya Birleşmiş Milletler'e hitaben bir konuşma yapmış cep telefonundan. Patricia Rodas dışişleri bakanı. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki dakika süreyle şey demiş yani artık herkes anladı Birleşmiş Milletler'in hukukun üstünlüğünü iade etmesi gerektiğini bir kere daha söylüyorum lütfen Birleşmiş Milletler görevini yapsın ve Honduras'ın hak, hak ettiği özgürlüğü geri versin demiş. Ve artık şimdiye kadar tereddüde olan varsa ülkede diktatörlük olan olup olmadığı konusunda tereddüde olan varsa son 93 gündeki baskıyla bütün şüphelerin de dağılmış olduğunu umut ediyorum. Faşist bir yönetime tabi tutulmaya çalışılıyor demiş konuşmasında enteresan bir gelişme de orada olmuş. Evet evet. Bu devrik cumhurbaşkanlığı pek e, ile pek böyle e, savunulacak birisi değildi ama e, diğer taraftan da bir meşruiyeti vardı ve o meşruiyet e, e, temelinde hareket etmeyi e, insanların e, öğrenmesi herhalde demokrasinin en önemli kadınlarından biri olacak. Evet, Biliyorsunuz gibi. yasada anayasada olmayan bir şeyi kendisine elde etmek için bütün bunlar oldu. iki defa üst üste seçilmek için anayasada referanduma gitmek istedi. Kendisine hukukçular izin vermediler. Bu da tartışmalı. Yani referandum yapmaya niçin izin vermiyorlar? O evet. da ayrıca tartışmalı. Tabii ama bu bu Türkiye'de bildiğimiz bir konu. Evet. Peki. Peki çok teşekkürler. Görüşürüz.